Ey iman edenler Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya tecavize kalkışmıştı da Allah buna engel olmuş onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.